soru vardı da, Musa da yok konuşan da var ben bir şey, e, hafiften bir e, yanlış anlaşılmaları önleyelim diye arif kelime anlamı olarak bunu yazmıştı, bir bakalım beraber değerlendirelim bilen bilgide ileri olan, aşina olan, vakıf olan hakkı, hakkı ile bilen, sabırlı ve mütehammil olan çok düşünmeye ihtiyaç kalmaksızın tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan zevki ve vicdanla vicdanı irfan sahibi olan kişi anlamına gelir diyor Arif. İrfan ve Arif kişi aynı manı. Yani Arif e, irfan sahibi insana deney. Dervişlik cihada karışmamak mı diye soruldu. Yolcuz böyle sorulmuş Sordular. Efendi Derviş nedir? Dervişlik değil mi? Derviş demek e, Seyit sormuş. Dervişlik. Dervişlik gerçekten bir bilsem. Dervişlik büyük bir mertebe. E, dervişliğin iki tarafı var. Birisi dünyada her türlü dünyalıktan e, ele tek çekmek manasına. E, makam ya da ahiret itibarıyla da Sidre'ymün Tun'un eşinde durup öbür alemi bekleyen demek. Yani sır alemi, ledün alemini eşiğinde bekleyen kişidir. Dolayısıyla o derviştir. Ama tabii fazla derinlerden konuşmalıyız değil mi? Derviş, e, sadakat örneği gösteren kişidir. Sadık, sabırlı, tahammülü olan insan. Arif'in bir başka şekli işte. Ver, ben söz verdim. Mesela Abdülgadir Enzitleri şöyle anlatıyor. Annesine söz vermiş, cebindeki paraları şunları bunlar ne varsa hırsızlara vermiş niye saklamadın demiş herkes cebinde ne varsa söyleyin dedim ben de çıkarttım cebinde olan paraların hepsini söyle niye demiş çünkü ben anneme söz verdim yalan söylemeyeceğim diye böyle bir şey herhalde dervişlik hem yalan söyleriz hem suizan ederiz hem iftira ederiz hem kıymet ederiz hem de derviş oluruz bu nasıl dervişlik böyle derişlik şurada dursun diye ee, Yunus Emre'nin mübarek e, şiirler var tasavvuf et ehliye sütli, sütlüye karışmayıp uzleti çekilip zikirle meşgul olma yolu mu? şimdi tasavvuf elbette böyle bir kısmı var tasavvufun iktidai kısmı budur yani e, her şeyin bir iktidai kısmı var orada böyle bir e, şeye baş, e, başlarsın çünkü e, tasavvufta hedefe ulaşabilmek için başka türlü hedeflerden uzak durman lazım. Yoksa mesela bir hafız dahi e, her gün televizyona baksa, hafızlık yapsa yapamaz. Her gün işte 5-6 e, tane farklı işlerde meşgul olsun kafası orada buradayken hafızlık yapamaz. Bu açıdan hedefine ulaşana kadar etliye sütliye karışmayacaksın. Hedefine ulaştıktan sonra irfan sahibi olunca ondan sonra konuşursun. Herkes dinler. Ama sürekli devamlı tasavvuf yolu böyledir değil mi? O manaya değil yani. Ama bir dönem olur mecbusu Mesela köprü yapıyorlar adam yerin altında, yerin üstünde anladın değil mi? Evet. Yerin altında, yerin üstüne çalışıyor. Sen de var ya, laf ediyorsun. İlim öğreteceğim adam. Bırak ya diyor ne ilim? Onların ben hepsini öğrendim diyor. Şu anda ben şu köprüyü bitirmem lazım diyor. Sen de var ya o adama, yok dur ya sana ilim, ilim, ilim öğreteceğim falan. <gülüyor> o nerede sen nereden yani adam devrüşlik yapıyor iş başında çalışıyor o adama bilim önceden lazım ilim önceden lazım iş başa gel düşünce. İran Hocam Bir gün kestim. Estağfurullah. Ee, Tesavufla bugünkü tasavvufu ayrı anlasınız daha da iyi olur arkadaşım Seyit tesavuflu olmasın. Tesavufa girmesin mi diyor? Yani bugünkü tesavufa girmesini ben. Normal, bana göre iyi değildir yani. Ha ha, tenkit ediyorsun. Bugün, Günkü tasavvim. Evet, şimdi şöyle, her ide ideal olan, e, kitapta olan uygulaması yanlıştır diye, biz de o yanlışı yapacağımız manasına gelmez. Biz doğrusunu yapacağız. Yani kötü örnekler örnek olarak gösterilmez. E, yeryüzünde elbette tasavvuf adına bir sürü hareketler var, çalışmalar var. Bunları tenkit edebiliriz. Edebilirsiniz. Ama e, yapabiliyorsan baba etsen daha iyisin sen yap. Tasavvuf eşitti tarikat demek değildir. Aynen doğru. Tasavvuf eşitti tarikat demek değildir. Tarikat onun kurumsal yapısıdır. E, kurumsal yapı farklı bir şeydir. Tasavvuf farklı bir şeydir. E, tasavvuf bunun daha zelde ilmi ve felsefi boyutudur. İşte anlatıyorum. Yani tasavvufu nerede öğrenirsin? İki, bir, tasavvuf ilmini ilahiyette de öğrenirsin, ilahiyat kursu var. Herhangi bir hocadan da öğrenirsin ama tarikatta bunun uygulama yeridir. O zaman uygulamasını bilmeden tasavvufu nasıl öğreneceksin? Sadece ilmi bir eğitimi öğrenirsin. ama tasavvuf ehli değilsin, irfan ehli değilsin. Sen sadece tasavvuf hakkında, işte Şahin ne demiş? Efendim tarikat ehli diğer büyükler ne demiş? Tamam. Her tarikat tasavvuf niteliğinde değildir. Yani burada kastedilen edilen tasavvuf, yani nazari ilmi boyutu yok mudur demek istiyoruz? Bilmiyorum bunu söyleyemem biraz. Çünkü her tarikatın içerisinde tasavvuf, ilmi, irfani kültürü var olan insanlar vardır. Ama genelinde tarikat, tasavvuf ilgilidir. Tabi. Yani e, üniversitede ne okursunuz, ne öğrenirsiniz? E, i̇lim. Uygulamayla ilgili vesaire vesaire Tarikatlarda e, sahası icabı tasavvuftur. Tarikatların tabi hepsi aynı değil. Bazı tarikatlar sadece tasavvuftur. Sadece teorik bilgilerle ilgilidir. Ahlaki bir e, tasavvuf anlayışı vardır. O tarikatta sadece ahlakla ilgili şeyle ön plana çıkar. çıkar. Üniversite de tasavvuf nasıl öğrenilir? Bir anlatır mısınız bana? Ben anlamadım. Kursu var orada tasavvufu öğrenirsiniz dediniz ya. Orada tasavvuf evet. nasıl öğrenilir? Tarihçesi, gelişi, linguistik manaları, kürsüsü var yani. Tasavvuf kürsüsü var. O tasavvufu öğrenmek mi oluyor hocam? E, uygulamasını nasıl olacağını Pratik bilgisini öğreniyorsun. Ama uygulama yok yani. Nasıl olacağını bilmek farklı şey, uygulamak farklı şey. Ama bu senin tarikat ilmi e, öğrenmişsin ama uygulamak farklı. Mesela adam namaz kılmayı öğrenir? Mesela diyor ki sana şey ne demektir? Diyor, o kelimeyi biliyor. Mürit ne demek? Bunu biliyor. Esma usna demek? Bunu biliyor. Bunlarla ilgili bütün kitaplar da araştırmış, bilgi sahibi. Gerçekten çok bilgi sahibi olan. Mesela bir tane şey söyleyeyim. Bir Bursa'da eskiden üniversitede profesör olan birisi var. Ee, mukaddimeyi de yazan bir, tercüme eden bir kitap sahibi ismi Süleyman Uluğ da mesela. Tasavvuf en ince noktasına kadar bilen kişilerden birisidir. Ama tarikat ile değildir. ya bunu kastediyor. Tasavvuf Bu tarikatı. Tasavvuf hakkında Kürtçe şey yaptıkları konuşmalar sadece bir dedikodudan başka bir şey değil yani. Evet. Tasavvuf tam seçen, sen... öğrenmez. Yani öğrenmekten de anlıyorsan o tabi farklı. Ama bilgisinin, eee bilgisiyle ilgili bir söz söylüyorum. Yani tasavvufun bilgisini oradan alırsın o irfan haline gelme manasında diyorsa o başka. Tabi olmaz. Yani ilahiyattaki öğrendiği nazari bilgilerle e, tasavvuf ehli olunmaz. Doğru. Esma hanım tasavvufun kelime anlamı nedir? Evet. Tasavvuf tarikatta indirgemeyelim. Tasavvuf daha ünlü bir kavramdır. İkisi tamamen farklı şeylerdir. Nur Esma da böyle anlatıyor bayağı güzel sizde farklı düşünceler var. Eğer ki diyor karam. Hocam zaten e, bu tarikat demek e, genel anlamdaki bir kelimedir hocam. Yani çok e, sapık tarikatlar var. Mesela Yahudilerin içerisinde, Nasaraların içerisinde de tarikatlar var, değil mi? Onun için evet. ben size katılıyorum. Tasavvuf ayrı bir şeydir yani. Tasavvuf aslında bunu araştırırsak bir şeye bağlanır yani. Kelime e, e, İtibariyle ehl-i evet. bağlanır. En sahi olan yol ehli i süffeler. yani saf olmak. Ya da süffa ehlini biliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Bu Peygamber Efendimiz'in e, mescidi önündeki bir tane süffa değilen bir yer var. Bazı sahabeler orada oturuyordu. Tekrediyordu falan. Böyle bir tarihe bağlıyorlar yani tasavvuf. En evet. sahi olan tarihi e, alakalı e, ispat yani ehl-i yani tesavvıfı Allah'a olan Doğru şimdi e, kelimelerin manasına e, mana verirken bir kelime mana verirken bir teknik mana verirsin iki tarihi e, gelmiş, gelişi itibariyle mana verirsin üç ondan mevzuya göre kullandığımız yere göre Lazım olan yere göre mana veririz. Tasavvuf, gelişi, kaynağı itibarıyla Eshab-ı de gelen bir kelimedir. Hatta İslam dışı olan, bir kökü olan kelimedir de. Ancak İslam'da kullanılırken ilk kaynak olarak Eshab-ı gösterilir. Ama bununla biz tasavvufu anlatmış olmuyoruz. Sadece kaynağını gösteriyoruz. Kelime nereden türemiş? Tarihçesini anlatıyoruz. Ama kullanımda ne manaya geliyor? Kullanım olarak karşılığı ee, Kalbin temizliği, ahlakın temizliği, inancın temizliği. Bu şekilde üç şeyin temizliği üzerinde düşünülüyor. Bunun nazariyesi, teorisi, itikat boyutu, uygulama boyutu farklıdır. Ama esas budur. Safvetin kalp Tasavvufun hedefidir. Yani kalbin her yaptığı işte temiz olması, e, iklaslı olması konusudur. Efendim Bu açıdan e, bir kelimeyi birçok yönden değerlendirme kabiliyetini geliştirirsek o zaman zengin bir kültür sahibi oluruz. Yoksa bir açıdan e, alıp bütün açıları yok edersek fakirleşiriz. Kelimelerle biz kendimiz fakirleşiriz. Kendi bir şey kaybetmez. Tasavvuf işte mesele. Tasavvufta mesela nefsin arınması ile ilgili mertebeler var. Ruhun tekâmülü ile ilgili mertebeler var. Efendim aklın tekâmülü ile ilgili mertebeler var. Ahlakın olgunlaşması ile ilgili mertebeler var. Bunlar hepsi farklı farklı boyutlarda ele alınması gerekiyor. Onun için tasavvuf tarikat veya Anlamında anlaşıldığı zaman tarikatlardaki tasavvuf, gelenek ve tarihçesiyle ilgili bazı yapılar ağırlık basar. Mesela elbise giyinmek, cübbe giymek, sarık giyinmek, efendim Şeyh'in huzurunda bulunmak, onun sohbetine katılmak, hatim yapmak, zikir yapmak, virf yapmak vs. vesaire Bu kavramlar bu kelimenin altında kastedilen elementler, edebatlardır bunlar varidat diyebiliriz. Ama e, bir bütünüyle tasavvufun içinde e, başka şey yok manasına gelmez. Mesela nazari bölümü vardır, tarikatın. E, bir vahdet-i vücut bölümü vardır. İşte e, tevhid bölümü vardır. Tasavvufun birçok bölümüyle ilgili nazari bilgiyi üniversitelerde okutulması lazım. Ve okutuluyor da. Çünkü bunu e, 30 sene de yaşasam 30 sene sonra onunla ilgili birkaç kelime edemiyorsan yaşadığın bir durumla ilgili mecbur o zaman nazari felsefi bir yaklaşım tarzına bilgiye ihtiyaç var, o kültüre ihtiyaç var. Yoksa anlatamazsın. Yaşarsın anlatamazsın. Çoğu dervişler bu zorluğu yaşarlar. Onun için tasavvuf bakış açısının nereden kaynaklandığını, niye, niçin, nasıl nasıl bütün bu temel bilgileri mesela bir i̇mam Rabbani ile bir muhittin Arabi karşılaştırma olarak okumanız lazım. tasavvuf felsefi yaklaşım tarzını anlayabilmek için. Bir çok şey zaman bakamadım. Bugün e, dünün tasavvufu tarikatı ashab Sufe, e, ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Eğer Ashab-ı ile ilgili kuruluyor ise bu sahabe adına yapılan çok büyük bir haksızlıktır. O kardeşimiz işimizde öyle diyor. Her tarikatta bu mertebeler farklı mı aynı mı peki? Evet farklı. Mesela e, biraz muaz farkı var. Mesela açık zikir yapanlarda nefsani mertebeler ön plana alınır. Önce onlar bitirilir. Gizli zikir yapanlar da ruhani mertebeler. Ama ölçü hepsinde de şeriattır. Yani dinimizdir. Dinimizin sünneti, Kur'an'ı e, karşılaştırırız. Ona göre doğru mu gidiyoruz? Ne kadar yol aldık? Oradan kendimizi ölçmeye çalışırız. Ki eğer zaten şeyhse ya da e, irşat ve zikir şeyhisi o bunları öğrenmiştir ve ona göre de kararını verecektir. Kara yazımı iyi oku. Ben çok açık ve net yazdım. Ben bana mı diyor başkası mı diyor? Nefis teskiyesi kuran hadislerde geçer mi? Tabi tabi. Kur'an nefsin teskiyesi esas gibine. Kat eflaha zekka ve zekara esme rabbihî fe i geçer. Sûre-i Âlâ'yı açın. İsterseniz bir ara ders yapalım. Ee, bu bir kültür olayı gibi bir şey değil o zaman. Bir şeydir o zaman. Tabii ki her şeyin kültür tarafı da vardır. Uygulamaya girdiği andan itibaren kültür, kültür kültür tarafı vardır. Onu nasıl uygulayacaksın? Ee, i̇şte Laz farklı uygular, Karadeniz farklı Akdeniz farklı uygular. Uygularken herkes kişi ve tarikatlara göre farklı yoruma göre farklı uygulamalar olur. Burada tamamen Efendim, e, dine uygun olması şartıyla uygulamada serbestlik vardır. Her yol kendine göre uygulamasını farklı yapabilir. Sünnet-i Resulullah'a da aykırı olmayacak. Kelimelerin çok açık ve net. E, ben sizin kelimesi okudum her. Yani. Allah'tan korkan bir insan Müslüman demiyorum. Tasavvuf ve tarikat İslam dini ile bağdaştıramaz. Ya, e, kardeşimize cevap vermeyelim. Aşırı yorum yapıyor. Okuyan anlıyor. Kelimelerim çok... Nefsin tezkih edilmesi az. Yemek az uyumak, çok zikir etmek lemi oluyor? Nefsi tezkiyesi, e, tabii ki bunlarla ilgisi var. Çünkü nefis bedenin e, idari me mekanizmasına sahiptir. Beden de yaşar ve bedeni e, yönetmeyi arzu eder. O zaman onu terbiye etmek için de, onun tezkiyesi için de e, ibadetler bir tarafa, o yaparken, onu yaparken bir taraftan da az yemek, az uyumak ve çok ibadet etmek, e, sabırlı olmak, tahammül gücüne sahip olmak, insanları hep iyi yorumla anlamaya çalışmak, kimseyle mazacı olmamak, nefsini ön plana çıkarmamak şeklinde farklı metotları var. E, onun için Süreyya Alayir e, bir ara ders yapalım. Orada İnna Hazalif Suhofil Ulla Suhofi İbrahim ve Musa yani. E, Tasavvufun e, gerçek manada en bariz olan ayet-i kerimesi Süre i Ala'daki son dört ayet-i kerimedir. Orada ne diyor? قَدْ zekka ve زَكَٰى وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ Evet. E, bu ayet-i kerime Hocaefendiler genellikle Ramazan ayından sonra gelen bayram namazından önce okuldukları ayet-i kerimedir. Sürekli bunu oraya konu getirirler. Çünkü insanın nefsinin en tezkiye olduğu, temizlendiği ay Ramazan ayıdır. Ramazan ayı buna en bayram günü, en temizlenmiş bir halde oluruz. Onun için gayet kelimeyi okuruz. Yani ne diyor orada? Nefsinin kötülüklerinden nefsini arındıran kurtuldu ve namaz kılan kurtuldu. Ahireti dünyaya tercih eden kurtuldu diyor. İşte bitti bu bilgi diyor innehâ zâlefî suhuf fil suhuf İbrahim'e ve Musa bu bilgi e, her yerde yani önceki İbrahim'e gelen, Musa'ya gelen e, bütün vahiylerde böyle bildirildi diyor efendim böylelikle bitirelim Alaca hocamız gelmiş bir de onunla hasbihar edelim ya bugünlük bu kadar benim baya bugün ağzım açıldı kusura bakmayın kimsenin de gönlüne kırmış olmayan